Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Canan. Ben Deniz. Ee, bu programda Surahart Victoria Kindle Hudson'ın e, aile içi anlaşmazlıkları işbirliğine dönüştürmenin yedi anahtarını bize veren e, Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuk kitabının izinde Şiddetsiz iletişim Yolculuğu'na devam ediyoruz. Evet. Geçen programda Gizem bizleydi. Orada da e, bu ihtiyaçlarla ilgili tekrar şiddet iletişiminin temel prensiplerini konuşurken bizim de ihtiyaçlarımız çok önemli. E, ebeveyn olarak ya yani insan olarak e, oraya geldik en sonunda. Yani kendimiz ilk önce depoları dolduracağız ki e, çocuğumuza e, daha farklı e, iletişim kurabilelim diye. Bununla ilgili işte her zaman olduğu gibi kendimize özen, kendimize şefkat ne olabilir? Bildiğimiz eski alışkanlıklarımızdan değil de yeni alışkanlıklar edinmek. Hep bu fedakar anne, fedakar baba işte rolünden <gülüyor> çıkıp kendimize nasıl kendimiz olduğumuz gibi kabul etmek belki de, değil mi? Evet bu sadece ebeveynlikte değil aslında bulunduğumuz her yerde çok geçerli bir şey ama ebeveynlikte iki kat galiba önem kazanıyor. Çünkü gizem geldiğinde benim de hani içimde kalan içimde çalışan daha doğrusu içimde kalan demeyeyim başka bir anlama gidiyor ama içimde çalışan böyle beni etkileyen şeylerden birincisi çocuğumu... Saygılı bir çocuk olsun istiyorsam önce ben çocuğuma saygı göstereceğim diye duyduğum e, bir anlayışı vardı. E, onu, o beni çok etkiledi. Çünkü biz çocuklara rol model oluyoruz aslında. E, ve orası hakikaten ben saygılı değilsem saygılı bir çocuk nasıl yetiştireyim hı hı. kısmıydı. Ve senin söylediğin... E, kendi ihtiyaçlarımın bilincinde olursam kendime empatim, kendime şefkatim varsa çocuğuma da şefkatli ve empatik olabilirim. Evet yani bazen ben şarjımın bittiğini fark ediyorum. Ee, fark etmiyorum daha doğrusu. Koşturmaya devam ediyorum. Yani dinlenecek düzenli yemek yemeyi unutuyorum. ...işte eğlenmeyi unutuyorum... ...devamlı bir koşturma için oluyorum... ...o zaman başkasına, eşime... ...iş yerindeki ve arkadaşıma... ...yolda geçen bir insana... E, ...yeteri kadar özenli cevap veremiyorum... ...hatta verdiğim cevaplardan sonra utanıyorum... ...ya ne oldu bana... ...birdenbire ben böyle bir şey söylemek istemiyordum... ...ama nasıl böyle bir şey söyleyebildiğim gibi... ...bir yere geliyorum... ...onunla ilgili kitapta bir mola ile ilgili bir şey var... ...belki onu hatırlatırız dinleyenlere... ...yani o aşamaya gelmeden önce... ...ne yapabiliriz acaba... Hı. Evet en çok empatiye ihtiyacın olduğuna yani senin empatiye ihtiyacın varken diğerlerine empatik olman çok e, mümkün değil. Eğer mitolojilere inanmıyorsan böyle hani <gülüyor> melek gibi anne <gülüyor> şahane insan falan gibi. E, kitapta e, şöyle bir bölüm var alıştırma demiş 10 dakika mola diye bir şey söylemişler. Onu okuyayım mı üzerinden gidelim. E, Temel ihtiyaçlarınızı ihmal eden bir ebeveynseniz kendini feda etme döngüsünü, günde sadece 10 dakikayı kendinize ayırarak kırabilirsiniz. Bu kısacık dakikalar kendinize hiç vakit ayırmamanın yanında büyük bir gelişim olabilir. Bu süreyi sizin için neyin önemli olduğunu düşünmek, nelere şükran duyduğunuzu hatırlamak, meditasyon yapmak ya da dua etmek, ilham verici bir şeyler okumak, gösterdiğiniz çaba için kendinizi kutlamak, Yaşadığınız zorluklara dair kendinize empati vermek ya da ihtiyaçlarınızı karşılama yollarınızı takdir etmek için kullanabilirsiniz. Çok kısa ama bütün her şeyi toparlamış. <gülüyor> bütün her şeyi toparlamış <gülüyor> bir de e, hani anlat anlat heyecanlı oluyor e, deme ihtimali var dinleyenlerin. <gülüyor> e, bu 10 dakika mola e, sadece ebeveynler için değil aslında hepimiz için. E, mesela ben bu 10 dakika molayı veremediğim günler yaşıyorum. Zaman zaman ve o zaman hakikaten senin dediğin oluyor benim toleransım acayip düşüyor yani kendi e, hassasiyetlerim artıyor ve e, bu on dakika molayı verdiğimde e, bir yere oturup yani kimsenin rahatsız edemeyeceği bir anda e, oturup e, ya işte e, dua etmek ya da takdir etmek şükran duymak meditasyon artık hangisi hoşunuza gidiyorsa Bütün bunlar hoşunuza gitmiyorsa sadece oturup sadece durmak çok kıymetli olabiliyor Sen e, yeni bir inzivadan geldin e, değil mi orada da birazcık onda da merak ediyorum neler yaptın inzivada <gülüyor> Meditasyon deyince böyle birden bire gözüm açıldı birazcık bahsetmek ister misin? ya benim bu 10 dakika mola e, Surah Hartın ve e, Victoria Kad önerdiği bu 10 dakika mola... uzun süredir hayatımda var şiddetsiz iletişimden önce de başlamıştım e, Öyle hani ben beş gün bir yere gittim çok şanslıyım beş gün boyunca mola verdim ama bunu hayatın içinde de yapabilir insanlar yani hiçbir şey yapmadan mesela çok çılgın bir güne başlayacaksınız diyelim işte çocuklar okula gidecek ondan sonra sizin işiniz var belki çalışıyorsunuz telefonlar geliyor arkadaşlar arıyor böyle bir böyle bir hayatlarımız oluyor bütün bunun içinde e, telefonu da kapatarak her şeyi. <gülüyor> O kadar her şey evet telefonda 10 dakika ya yani hiçbir yer, yani dünyanın en acil haberi gelecek olsa bir 10 dakika geç gelebilir deyip. Çünkü 10 dakika çok bir şey değiştirmiyor en korkunç durumlarda bile telefonu kapatıp tamamen artık nasıl istiyorsanız oturup ben meditasyon yapıyorum bana ee, katkıda bulunan o. Ama e, herkes kendi yöntemini bulabilir Resim çizebilirsiniz Belki Mesela ben sözlü müzik dinlemiyorum böyle zamanlarda Müzik dinleyecekseniz belki bir Ritmik sözsüz müzik dinleyip Ya da belki onu da yapmayıp Sadece durup Kendinize Mesela burada söylediklerinden Şükran duyduğunuz konuları hatırlamak Neye şükran duyuyorsanız e, Ya da e, Çocuklar için kendiniz için ya da sevdiğiniz çevrenizdeki insanlar için yaptığınız ve kendinizi takdir edebileceğiniz şeyleri hatırlayarak zaman geçirmek çok kıymetli olabilir. Benim inzivayı merak ediyorum dedim. Hani benim o tecrübemden katkıda bulunacak şey sadece durup işte bu telefon ve diğer her şeyi kapatıp yani beni dışarıdan e, dikkatimi dağıtacak her şeyle e, İlişkimi kesip durup kendimi dinlediğim, izlediğim zaman sinir sistemimde bir şey değişiyor. Bana olan bu ve e, merkezime geliyorum, merkezime geliyorum dediğimde e, daha net bir bakışım oluyor. O böyle hayatın içinde çamaşır makinesinde dönüyor gibi olduğum yerden daha böyle omurgam bile dikleşiyor. Daha böyle e, hem... ...rahat... ...hem de güçlü bir yere geliyorum... ...bu on dakikalarda... E, ...hayatın içinde yaptığımda... E, ...böyle katkılarda bulunuyor... ...ve buradan sonra insanlara... ...daha farklı davranabiliyorum... ...mesela Gizem... E, ...kendi ebeveynlerime de şimdi öğrendiğim biçimde... ...tekrar bakmak demişti... ...ve davranmak demişti... ...mesela benim annemle ilişkime de... ...çok katkıda bulunuyor bu molalar... ...benim de annemle yaşıyorum... E, 84 yaşında onu da şefkate, e, pek çok desteğe, işbirliğine ihtiyacı oluyor. E, duyulmaya. O, duyulmaya, <gülüyor> en çok da duyulmaya. O zaman ben bu 10 dakika molayı aldığım zaman dönüp annemle ilişkime döndüğüm zaman anneme çok daha farklı alan tutabiliyorum. Evet çünkü mesela bazen aynı şeyi birkaç kere söylüyor e, anne babalarımız. E, orada hani o sabrın olmayabiliyor ama sen bunu daha önce söylemiştin yerini daha farklı da bir şekilde yani kendinde o şey varsa kaynağına bağlanıp bir rahatsan onu bir daha dinleyebiliyorsun. Ama bazen de dinleyecek halin olmuyor. E orada da yani gerçekten anne babalarla ilişkide de bu kendine bağlantı çok önemli. Ama bir önceki adımda yani biz o bu şarj benim hoşuma gidiyor yani şarjımızı doldurmuş olursak. E, kendi kaynaklarımızla bağlantıya geçmiş olursak e, pişman olacağımız bir şey söylemeden önce yani o, o nedir o onunla ilgili bir uyarı öğrenebilirsek hayatımızda. Ha bir dakika ya, çünkü sen çok pişman oluyor. Ya ben böyle konuşmak istemiyordum esasında. Evet, e, hatta suratımdaki mimiklerden bile bazen hmm. rahatsız oluyorum. İşte bu benim kendimi <gülüyor> dinleyip kendimle bağlantı kurmak için aldığım 10 dakika molaları yapsam, e, kendi ihtiyaçlarımın da buluşabiliyorum. E, şidesiz iletişimin e, hakikaten en kıymetli hediyelerinden biri bana ihtiyaç listeleriydi bizim insan olarak hepimizin evlensel ihtiyaçları var bunlar bizim nerede doğduğumuzdan hangi cinsiyetle doğduğumuzdan hangi gelir seviyesinde doğduğumuzdan bağımsız olarak hepimizin ortak ihtiyaçları hem ebeveyn olarak hem çocuk olarak hem yaşlı olarak artık koyduğunuz her türlü tanımı geliştirebilirsiniz. Mesela ...bu ihtiyaçlara baktığım zaman dinlenme. Hepimizin ihtiyacı. O neydi? <gülüyor> Değil mi? Bir anne için ne kadar önemli. Egzersiz. Yani egzersizden... ...spor salonuna gitmeyi kastetmiyorum ama... ...belki bir yürüyüşe çıkmak olabilir. Sağlıklı gıda. Bu sağlıklı gıdayı... ...konuştuğumuz zaman tabii... ...şeyi hatırlıyorum, açık radyodayız... ...çok önemli bir mesele. Yani... Sağlıklı gıdaya erişilebilir olmak, hem kendimi hem ailemi sağlıklı gıdalarla buluşturabilir, güçlü olmak, bunlar çok kıymetli. Öğrenme ve gelişme, eğlence. Mesela annelerin de eğlenceye ihtiyacı var bence, babaların da. Sadece çocukların değil. Anne babaların beraber eğlenceye de ihtiyacı var. Beraberliğe de ihtiyacı var. Evet. Böyle bir yan şey, empati, dürüstlük, destek, <gülüyor> anlam, katkıda bulunma. Böyle ihtiyaçlarımız var şimdi bu ihtiyaçlarımızla e, buluşmak ve bunlar üzerinde e, biraz tefekkür etmek çok e, katkıda bulunuyor bu 10 dakika molalarda belki durup benim neye ihtiyacım var diye bakmak mesela bizim e, seminerlerimize gelen e, pek çok ebeveynden ben e, önce bir öfke duydum mesela öfkeleniyorum diyor niye işte çocuklar masada oturuyordu. Ar e, i̇ki kardeş birbirleriyle yüksek sesle konuşmaya başladılar. İşte eli çarptı, zeytinyağı döküldü. Öfkelendim. Öfkenin hemen arkasından anneye utanç geliyor. Niye öfkelendim? Ne biçim anneyim ben? Kendi suçlamaya başlıyor. O noktada bir durup e, bu demin bahsettiğimiz gibi ihtiyaçlara bakıp ya ben burada niye öfkelendim? Bu öfke bana hangi ihtiyacımı hatırlatıyor diye baktığında, "Aa" diyor. Destek mesela. Peki bunu müzik arasından sonra devam edelim. Nasıl destek alabiliriz evet. diye. Ee, Beatles'dan Hey Jude'da dinliyoruz. Hey Jude Don't make it bad Take to Şiddetsiz iletişim bir yaşam dili programındayız. Deniz'le mola almayı konuşuyoruz. 10 dakika mola. Bu tabii bir gün, iki gün yapıyorsun. Sonra üçüncü gün molayı almayı unutuyorsun. bir olması bu molaların çok önemli. Bana şey çok hatırlatıcı geliyor. Geçen gün arabam bozuldu. Daha önceleri araba... O kadar bana şey gösteriyor ki, ışıklar, işte kırmızılar yanıyor, bir şeyler oluyor falan. Ben böyle gaza basıp gidiyorum. <gülüyor> bir şey olmamış gibi. Ee, geçen gün e, havaalanına, yeni havaalanına giderken araban bozuldu ve ışığı görüp durdum. <gülüyor> İlk defa. Ee, ve destek istedim. Ne olacak? Tabii ki Yavuz'dan. <gülüyor> ee, burada da aynı bu şekilde yani. Ee, çocuğuna da bazen istem dışı bir bağırabiliyorsun, çağırabiliyorsun ve hani böyle Aa. ama bağırmadan çağırmadan önce bir durabilmek yani 10 dakika molaların bu işe yaradığını e, gördüğüm için söylüyorum, bende çalıştığı için söylüyorum. Yani daha önce bir bak bakalım sana ne oluyor, sen de çünkü bir böyle kabarıyorsun, kabarıyorsun, kabarıyorsun. O kabartıya gelmeden önce duraksama düğmesi demiş kitapta. Yani bir an önce, yani biraz önce orada bakıp. Ee, ne oluyor gözün dönmeden önce çünkü ço çoğunlukla gözümüz dönüyor <gülüyor> yani bir şey istiyorsun istiyorsun o yapmıyor veya duymuyor ee, tam tersini yapıyor bir direnç oluyor ha, oralara gelmeden önce neler yapabiliriz işte şimdi destekte de, şimdi biz daha öncek programlarda da konuştuk bu kendine bağlantı çok önemli kendine özen çok önemli yani kendine özen ne demek? Yani kendini özen belki tek başına bir yürüyüş yapmak demek. Kendini özen bir arkadaşından destek almak demek. Ya Deniz gel senle de 10 dakika konuşalım demek. Ee, gerekirse e, ne bileyim yogaya gitmek, plateze gitmek, e, dansa gitmek, e, bir kitap okumak. E, şükranla ilgili e, çalışmalar yapmak. Yani kendini özeni gerçekten hayatımızın o da çok büyük bir ihtiyaç. ...bunu da böyle hayatımızın merkezine koymak... ...çünkü sen iyi olursan... E, ...karşı tarafta olan ilişkinde de... ...farklılık oluyor, bağlantı oluyor... ...ama sen zaten kendini karşılanmayan bir sürü ihtiyacı varsa... Ee, bitmişsen bir, do, bir lokmacık bile yerin yoksa artık bir şey söylemeye veya almaya o zaman cevapların da farklı oluyor ve sonra dediğin gibi bu tanıyorsun, kendini suçluyorsun niye böyle yaptım niye şöyle yaptım oradan yürüyüp gidiyorsun bazen de e, eskiden olan bazı acılar çıkıyor daha farklı şeyler çıkıyor ee, orada tabi ki biraz daha danışmanlara terapistlerden de yardım isteyebilirsin çünkü onların ...şifalanması biraz daha uzun sürüyor... ...değil mi Deniz? Valla benim kendi... ...deneyime bakarsan epey uzun sürüyor... ...bu... ...bölümle ilgili geçmiş... ...acılara deva bulma ihtiyacı... ...diye tanımlamış Surahart... ...kitapta... ...hakikaten... ...ebeveynlikte herhalde iyiden iyiye zor... ...aynı zamanda sadece ebeveynlikte değil... ...çocuklarla çalışan herkes için... Ee, çok e, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, yani öğretmenler içinde ya da çocuklarla çalışan sivil toplum örgütlerinde doğrudan çocuklarla temas edenler içinde çok e, dikkat koymakta fayda olan bir yer olduğunu düşünüyorum. Eğer ben kendi çocukluğumdan e, bir takım sıkıntılar getiriyorsam, kendi çocukluğumda yaşadığım acılar... ...beni hükme altına alıyorsa çocuklarla çalışırken... ...bunu çocukların üzerine boca etmek yerine... ...çünkü farkında olmadan yapıyorum. Niyetim bu değil ama... ...kendi çocukluğumdaki acılardan hareket ettiğimde... ...böyle değişik tepkiler verebiliyorum. Onun yerine... ...bunları şifalandırmak için çeşitli yollar aramak çok kıymetli. Çünkü... Eğer böyle bir acı taşıyorsam çocuğumun yaptığı bir şey alışılmadık derecede e, yoğun tepki vermeme neden olabiliyor. Yani çok basit bir şeyken birdenbire ben e, uçtum dediğimiz yere gidiyorum. Bunun da bu, bu tür tepkilerin de nedeni aslında e, bizim e, hani ani ve otomatikten gelen tepkiler ver, verdiğimizde neokorteksimizin bir anlamda kapanması yani kimyasal hmm. bir şey oluyor vücutta o hmm. yüzden de kendi merkezimde 10 dakikaların böyle bir şey var sinir sistemi de katkıda bulunuyor yani 10 dakika molaların da bütün bu acıları çözmez belki ama durup bakmak aslında o vücudumdaki hormon duşunu da biraz sakinleştirmekle ilgili de bir katkısı var Evet, yine bir programın sonuna e, yavaş yavaş geliyoruz. Şu anda aklıma geldi. E, geçen hafta galiba bir ve talebinin e, bir röportajı çıktı. Milliyet gazetesinde birkaç hafta mı oluyor? Birkaç hafta oluyor evet. E, ...onunla ilgili... ...Şimdi iletişim sayfasında... ...herhalde bulabilir... ...isteyenler bakabilirler... ...orada da Vivet'in söylediği bir şey var... ...çocukların doğalarında dua, ...empatik olma var diye... ...bunu da bir sonraki programlarda... ...tekrar konuşuruz... Evet, ...yani çocukların empatiyi öğrenmelerine... ...gerek yok... ...empatik olacak olan biziz... ...onlar bizden rol alıyorlar... ...rol model olarak bizi alıyorlar... ...her ne yapıyorlarsa aslında... ...biraz da bizden öğreniyorlar... <gülüyor> İyi haftalar diliyoruz. Benim empatinin gücü şiddetsiz iletişim instagram sayfası mail adresim cananetiştem.net. Deniz'in de instagram sayfası denizşipatar. Topluğumuzun etkinlikleri için şiddetsiz iletişim Türkiye instagram sayfasına bakabilirsiniz. Canan'a da mail atarsanız radyoyla ilgili herhangi bir şey paylaşmak istersiniz. Çok keyif alıyoruz mailleri okurken. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.